Türkçe Peri Masalları Altın Pelerin Evvel zaman içinde Rosebury Ormanı yakınlarındaki küçük bir kasabada Bridget adında küçük bir kız yaşarmış. Güzel bir altın pelerin giydiği için herkes tarafından küçük altın başlık olarak bilinirmiş. Çok tatlı ve nazik bir kızmış. Bir gün küçük altın başlığın annesi çiçekli bir pasta yapmış. Pasta çok lezzetli görünüyor anne. Büyük anneme götürebilir miyiz? Bu çok iyi bir fikir tatlım. Yarısını keselim ve büyük annene götür. Evet anne, evet. Yaşasın. Anne güzel ve lezzetli pastanın yarısını kesmiş ve bir pembe sepetin içine yerleştirmiş. Al bakalım Bridget. Dikkatli ol. Yolda yemen için reçelli sandviç hazırladım sana. Ve güneş batmadan mutlaka geri gel. Kurtlar dışarı çıkmadan. Peki anne. Küçük altın başlık annesine el sallamış ve gitmiş. Bu arada, Rosemary Ormanı'nın derinliklerinde bir kurt ailesi yaşıyormuş. Her zaman küçük çocukları korkutmak ve yiyeceklerini çalmak için dışarı çıkarlarmış. Bununla birlikte ailenin en genç kurdu olan Ergo, çok nazik ve yumuşak konuştuğu için eve asla yiyecek getiremezmiş. Kardeşleri onu hep rahatsız edermiş. Ergo, akşam yemeği olmadan tekrar eve dönüyor musun? <gülüyor> akşam yemeğinde lezzetli yemekler bulacağım. Hatta lezzetli bir pasta getireceğim. Pasta mı? Yarım dilim ekmek bile bulamazsın. Umarım pastanı bulursun. Rüyalarında. <gülüyor> Bekle ve gör. Kötü olabilirim. Çok kötü bir kurt olabilirim. Tamam mı? Bridget mutlu bir şekilde ormanda yürüyormuş. Uçan kuşlara bakmış, sincaplarla oynamış ve yolda güzel çiçekler toplamış. Yürürken marıldanmaya başlamış. Bu sırada avını bulmak için bir gezintiye çıkan Ergo onu duymuş. Ooo biri buraya doğru geliyor. Hemen gizleneyim. <gülüyor> Lezzetli yiyecekler alacağım. <gülüyor> Ergo hızla bir ağacın arkasına saklanmış ve altın başlığın gelmesini beklemiş. Onu kemiklerine dek titreteceğim. Ergo yavaşça nefes almış ve kendini hazırlamış. Bridget ona yaklaşırken önüne fırlamış. Altın başlık şaşırmış. Aa, merhaba köpek yavrusu. Kayıp mı oldun? Küçük altın başlık hiç korkmadığı için ergo şaşırmış. Ben kötüyüm. Oh, çok aç olmalısın. Sana yemek verebilirim. Bridget annesinin paketlediği jöleli sandviçini çıkarmış ve bir parça koparmış. Al bakalım oğlum. Aa. Ama önce oturmak zorundasın. Otur hadi. Ne? Neden? Hadi ama. Otursana. Aksi takdirde bunu vermeyeceğim. Ha, peki. Bir de el sıkışalım. Patini ver. Na, peki. Aferin sana. İşte yemeğin. Ergo lezzetli jöleli sandviç yemiş ve hemen arkasından bakmış ki bu kız çok sevdiği şekilde başını okşuyormuş. Hemen sokulmuş ve Bridget'i yalamış. <gülüyor> <Gülüyor> Böyle yapma. Hadi gidelim. Bridget ve Ergo ormanda yürümüşler. Birkaç meyve toplamış ve Ergo'ya da vermiş. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Ergo sepeti merak ediyormuş. Yürürken ne olduğunu bulmaya çalışmış. Aa, annem tarafından pişirilmiş bir parça çilekli pasta. Onu büyük anneme götürebilir miyim diye sordum ve o da evet dedi. Ve yoldayken seninle tanıştım. Ergo çok mutlu olmuş. Abi'ne söz verdiği yemek tam da buymuş. Hmm. Ee, ne yazık ki bunu sana veremem. Bu ancak büyük anneme yeter çünkü. Ama biraz artarsa birlikte yiyebiliriz. Hmm. Ve iyi bir çocuk olursan sana kesinlikle veririm. Altınbaşlık Ergo'nun başını okşamış ve ikisi yürümeye devam etmişler. Tam o sırada Ergo kardeşlerinin sesini kafasının içinde duymaya başlamış. Hey Ergo! Yine akşam yemeği olmadan mı eve dönüyorsun? <gülüyor> Umarım pastanı bulursun rüyalarında. <gülüyor> ben ne yapıyorum böyle? Kötü bir kurt olmalıydım. Birinin evcil hayvanı değil. Bu çocuğun beni sevmemesi gerekiyordu. Ben korkunç olmalıyım. Ergo şikayet etmeye devam etmiş. Ancak altın başlık anlamamış. Sıçramış, biraz da ulumuş. Bunlar kızı çok şaşırtmış. Ne? Ne yapıyorsun? Çok fazla zıplarsan sana pastayı veremem. İyi bir çocuk gibi davranmalısın değil mi? Ergo sakinleşmiş. Ama yine de kendine kızmış. Abine akşam yemeğinde ona pasta götüreceğine söz vermiş ve bu beklediği fırsatmış. Ben böyle olamam. Bir şeyler yapmak zorundayım. Bir köpek değilim. Ben bir kurtum. Bir kurt. Küçük yavru. Sevimli bir köpeksin. Sevimli mi? Ben mi? <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Beni utandırdın. Aa, bir dakika, bir dakika, bekle. Ne yapıyorum ben? Dikkatini topla Ergo, dikkatini topla. Aniden Ergo küçük altın başlığın etrafında koşmuş ve hızla elinden sepeti kapmış. Hey, küçük yavru, bekle. Beni bekle. Bridget onu takip etmiş. Fakat Ergo kalın çalılardan ve geniş ağaç köklerinin üzerinden sıçramış. Sepetimi bana geri ver. Bridget, kurdun hızına ayak uyduramamış ve ağacın köklerine takılıp düşmüş. Oh. Zavallı Bridget dizine vurmuş ve ayağa kalkamamış. Yaralı ve çaresizmiş ve ağlamaya başlamış. Ergo uzaklaşmış, kaçarken Bridget'in ağladığını duymuş. Koş Ergo! Bu senin şansın! Abine yanıldığını kanıtlayabilirsin. Hadi. <Gülüyor> ha, yaralanmış olabilir. Belki de bakmalıyım. Ama hayır. Bu pastayı abime götürmeliyim. <Gülüyor> Peki tamam. Kötü olmak istediğimi sanmıyorum. Geri dönmeliyim. Gerçekten endişelendim. Ergo, Biricid'e doğru koşmuş. Yerde oturuyormuş ve durmadan ağlıyormuş. Ergo bacağını görmüş ve kendini suçlu hissetmiş. Sepeti yanına koymuş ve Birgit'in yanına oturmuş. Gözyaşlarını tutamadığı için çok üzgünmüş. O da ağlamış. Ben, ben çok kötü bir kurdum. Küçük altın başlıklıyı incittim. O sadece iyi davranıyordu. Erko'nun ağladığını gören Biricet hemen ona sarılmış. Oh, küçük köpek yavrusu, benim için mi ağlıyorsun? Endişelenme, çünkü ben güçlü bir kızım. Sorun değil, benim de oynamak istediğini biliyorum. Sen çok naziksin çünkü. Ergo yaptığından dolayı kendini suçlu hissetmiş ve altın başlığı yalamış. <gülüyor> Beni gıdıklıyorsun. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Bridget ve Ergo tekrar birlikte yürümüşler ve kısa süre sonra büyükannesinin evine ulaşmışlar. Oh, merhaba sevgili Bridget. Oh, bana bir kurt mu getirdin sen? Hayır büyük anne. Sana pasta getirdim ve bu yavru benim yeni arkadaşım. Büyük anne torununun kurtla beraber evine girdiğini görünce çok şaşırmış. Buraya gel ve benimle otur ufaklık. Hmm. Yemek masasına oturmuşlar ve büyük anne kurdu görünce kemiklerine dek titremiş. Büyük anne pastayı kesmiş. Bir dilim kendine, bir dilim altın başla ve bu da kurt için. Nefis nefis. Büyük anne. Küçük altın başlık ve ergo yemeye başlamışlar. Kurttan korkmuyor musun? Yavru köpekten mi? Hayır. Çok tüylü bacakları var. Bana sarılınca güzel oluyor. Büyük bir burnu var. Ormandaki meyveleri koklamak için lazım. Ve kocaman dişleri var. Seni yemesi için lazım. Beni yemek mi? Hayır Büyük Anne. Sadece jöleli sandviç yiyor ve pastayı seviyor. O bir tatlı düşkünü. Ne? Bir tatlı düşkünü. <gülüyor> Sadece tatlı yiyor. Bunu da nereden öğrendin? Çünkü ben çok okurum Büyük Anne. Bridgeet yemeğe devam etmiş ve küçük kurdu Ergo da öyle. Büyük anniyi tamamen şaşırtmışlar. Bir süre sonra ikisi de ayrılmaya karar vermiş. Güle güle Bridge, güle güle Kurt. Hoşçakal büyük anne. Hoşçakal de yavru. Gün batımından önce gitmemiz gerekiyor. Annem bana kurtların gece çıktığını söyledi. Ergo, güzel altın başlıkla vakit geçirirken gününün ne kadar iyi olduğunu düşünmüş. Ama o zaman Ergo, kardeşine göstermek için bir parça kek alamadığı için de üzülmüş. Evet köpek yavrusu, şimdi eve gitmeliyim. Üzgünüm, seni yanımda götüremem. Annem evcil hayvanları sevmiyor. Ama tekrar görüşeceğiz, kesinlikle. <Gülüyor> ha şey, ama bekle... Biricek sepetten büyük bir çilekli kek parçası çıkarmış. A bakalım. Aynen söz verdiğim gibi. Sen iyi bir çocuktun. O yüzden senin için çilekli pasta sakladım. Bunu yemek için. Al. Onu sevdiğini biliyorum. Altın başlık ergoya sarılmış ve sırtını okşamış. Kendine iyi bak yavru. Hoşça kal. Ergo ve Biricet ayrılarak evlerine gitmişler. Altınbaşlık eve dönmüş ve annesi yarasına bakarken yaşadığı maceradan söz etmiş. Ormanda köpek yavrusu olmadığından eminim. Ama anne, o bir köpek yavrusuydu. Sen bana inanmak istemiyorsun. Ergo, ağabeyine bir parça pastayla sürpriz yapmak için eve dönmüş. Bu nasıl mümkün olabilir? Ben sadece kendim gibi oldum. Hadi al. Ben zaten çok yedim. <gülüyor> Ergo altın başlıkla arkadaş olduğu için çok mutluymuş. Kendisi dışında biri olmaması gerektiğini öğrenmiş. Ormandan geçen herkese karşı iyi ve cana yakın davranmış. Ve karşılığında ona hep lezzetli yemekler vermişler.